Adresindeki kampanya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel firmalara hazırlatılan doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma raporlarının şeffaf olmadığını vurguluyor ve dünyada insan eliyle yaratılan ekolojik krize bağlı doğal felaketler her geçen gün artarken yaşanırken ülkemiz güya bilimsel, ekolojik ve koruma amaçlı iddiasında olan aslında bilimle ekolojiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan kararlarla doğal yaşam alanlarını hızla yitiriyor. Ekolojik bir yok oluşa doğru ilerliyor. Bu kampanyayı ulusal ölçekte düzenlemenin kaçınılmaz olmasının nedeni Muğla ilini kapsayan rapora meşru yoldan ulaştıktan ve inceledikten sonra tahminlerimizin ne yazık ki doğru çıkması ve bu raporların bilimsellikten doğa koruma odağından epey uzak olması. Kampanyanın talepleri ise şu şekilde. Doğa sit alanları ekolojik temelli bilimsel araştırma raporlarının tümünün iptal edilerek sit alanının kararlarına dayanak kabul edilmemesi. İptalini talep ettiğimiz tüm raporların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili kamuoyunun ve bilimsel çevrelerin erişmesine mümkün kılacak biçimde bakanlık internet sitesinde ilan edilmesi. İptalini talep ettiğimiz bilimsel raporlara dayanarak bugüne kadar alınmış tüm doğal sit alanı tespit kararlarının iptal edilmesi. Doğal sit alanlarıyla ilgili ekolojik temelli bilimsel araştırma raporlarının halkın katılımı, şeffaflık, bilimsel yeterlilik, ulusal ve uluslararası taahhütlere uygunluk sağlanarak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 Bu gelişme üstüne Gökpınar Gölü korunmalı hem de tüm doğallığıyla inisiyatifi olarak zaman kaybetmeden konuyu yargıya taşıdık ve söz konusu imar planının iptalini inşaat çalışmalarının durdurulmasına talep ettik. Yeni bir imza kampanyası başlatıyoruz. Çünkü henüz birinci aşama imar planı için açtığımız dava sürerken valilik yeni bir adımla ikinci aşama imar planını da onayladı. Böylece tüm gölü kuşatacak şekilde yeni yapılaşmaların önünü açtı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. İmza vererek hem de bu metni yaygınlaştırarak sayımızın çoğalması konusunda destek olacağınızı inanıyoruz diyorlar kampanya change.org Taksim Gökpınar adresinde. Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü'nde su çekilmelerinin her geçen yıl arttığını söyleyen Nuriye Aktun yetkililerin bu konuda önlem alması talebiyle bir kampanya başlattı. Change.org Taksim, Eğirdir Gölü adresindeki kampanyada Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici'nin konuyla ilgili yorumlarına yer verilmiş. Son yıllarda göldeki ortalama su seviyesinin 16 metreden 4 metreye kadar düştüğünü belirten Erol Kesici, Eğirdir Gölü kırmızı alarm vermekte diyor. Gölün iyi yönetilerek su bütçesinin korunması gerektiğini altını çizen Erol Kesici, devletin 1983 yılından bu yana, Eğirdir Gölü'nün korunmasıyla ilgili yasalar çıkardığını ancak bunların sağlıklı uygulanamadığını belirtiyor. Gölün kenarında ne yapacağınızı, gölden ne kadar su alabileceğinize ilişkin bütün hükümler var. Ama maalesef bu hükümler uygulanmamakta. Göl yaklaşık olarak %60'lık seviyesini kaybetti. Bu göl kurumaya yüz tuttu demek diyor. Kampanya ise Change.org Taksim Eğirdir Gölü adresinde. Ben Uygar Özes mi?